222, numaralı konu, Ammar bin Yasir'e küfür kelimesi söyletilinceye kadar işkence edilmesi, evet, müşrikler Ammar'ı yakaladılar, Hazreti Muhammed'e küfür etmedikçe ve onların mabudlarını hayırla yad etmedikçe onu bırakmadılar, Ammar Allah Resulüne geldiğinde Hz. Peygamber, ey Ammar ne oldu, diye sordu, Ammar, ey Allah'ın Resulü, çok çirkin bir şey yaptım, müşrikler bana zorla putlarını övdürdüler, sana da küfrettirdiler, dedi, Hazreti Peygamber, o zaman kalbinde ne vardı, diye sordu, Ammar, kalbim iman ile doluydu, dedi, Hazreti Peygamber, eğer onlar ikinci kez sana işkence ederlerse, sen de yine aynı sözleri söyleyebilirsin, dedi.